Merhaba bu videoda tanrının bir tabiatı var mı veya kelam anlamıyla söylersek bir mahiyeti var mı bundan bahsedeceğiz. Yani ezeli ve ebedi olmak, her şeye kuvveti yeten olmak, her şeyi bilen olmak, sebepsiz olmak, yaratılmamış olmak ne kadar mümkün veya mantıkla, felsefe ile bu nasıl yorumlanabilir bunu göreceğiz. Esasen tam da bu konuyla alakalı çok güzel bir kitap var Alvin Plantinga aynı başlıkta. Bu bir konferanstı ve çevirmişler kitap haline getirmişler. Bence gayet de güzel olmuş. Maalesef Plantinga'nın çok fazla eseri Türkçe'ye tercüme edilmedi. Genelde İngilizce okumak zorunda kalıyoruz. Bu da pratik bir hale getirmiş. Ben hem eseri yorumlayacağım, aldığım notlardan biraz bahsedeceğim. Hem de üzerine bir şeyler katmaya çalışacağım. Ve işin komiği bu eserde geçen birçok şey benim daha önce zaten videolarımda anlattığım şeylermiş. Ve ben bu kitabı okumadan önce Plantinga ile aynı sonuca ulaşmışız yani aklın yolu bir ama öncesinde size bir tanıtım yapmak istiyorum. biliyorsunuz benim işim kitap okumak sürekli okuyan ve bunlarla video çıkaran bir insanım bu yüzden de kitapları nasıl okuduğum birçok defa sorulmuştu birkaç canlı yayında gösterdim gerçi hatta daha önce de kitaplık turu videomda kitap okuma standı ile okuduğumdan bahsetmiştim benim kullandığım stand şuydu bunu hatta birkaç arkadaşıma da hediye diye aldım bence güzel bir hediye Vigowood yapıyor, gayet güzel bir iş çıkarıyorlar ve yeni bir model çıkarmışlar. Daha büyük, daha kapsamlı, daha fazla özelliği var. Örneğin şuraya kalem koyabiliyorsunuz, silgi koyabiliyorsunuz. Zaten şunlarla kitabı tutuyorsunuz. Daha büyük olduğu için notebook falan da koyulabilir. İçi de şöyle çanta gibi, yani defter, kalem, başka eşyalarınız buraya koyulabilir. Ve şuradan kapattığınızda mıknatıs özelliği var. Bir çanta halini alıyor. Yani şu şekilde yanınızda taşımanız, içine belki notbuğunuzu falan koymanız da mümkün. Kitap okuma standlarında şöyle güzel bir durum var. Hangi açıda okumak istiyorsanız ona göre ayarlanabiliyor. Yani daha geriye koyayım, daha düşük olsun veya daha dik olsun. Zira kitap okurken eğer stand kullanmıyorsanız, kitabı şöyle koyduğunuzda eğilip bayağı boyun fıtığı olurcasını okumak zorunda kalıyorsunuz. Veya yatakta okuyayım, koltukta okuyayım derseniz yine rahat bir pozisyon değil. Bu açıdan kitap okuma standı bence bayağı faydalı. Hani hediye etmek isteyenler olursa arkadaşlarına bence kitap okumaya teşvik eden güzel bir hediye olur. Nisan ayı boyunca Vigo Wood ürünlerini Diamond On kupon koduyla %10 indirimle alabiliyorsunuz. Ben linki hem açıklamaya hem de yorum bölümüne koyacağım. Bence bir bakın diyorum arkadaşlar ve videoya devam ediyorum. Sayfa 11'de yani giriş bölümünde şöyle bir şey yazıyor. Hristiyanlar Tanrı'yı emsalsiz büyüklüğe sahip bir varlık olarak tasavvur ederler. O alemin ilk varlığıdır. Kendisinden daha büyük birinin olmasının pek mümkün olmadığı varlık. Tanrı'nın büyüklüğü genellikle eşyanın büyüklüğünü ölçen bir terazide bir basamak ilerisi gibi değildir. Onun büyüklüğü mahlukatınkinden farklı bir düzleme aittir. Eğer olağan sayma sayıları yani sonlu ve sonsuz bizim büyüklüğümüzü ölçecek olursa bu durumda Tanrı erişilemez bir sayma sayıyla karşılaştırılmalıdır. Yani Tanrı bizim bildiğimiz hiçbir şeyle kıyaslanmamalı ve mahlukata veya mükevvenata bakılıp da yorumlanmamalı. Zaten bu büyük bir problemdir. Zira mitolojilere bakıldığında Tanrı veya Tanrılar bize benziyorlar. Ya da kutsal kitaplarda dahi Tanrı cennetle, cehennemle, insani duygularla, nefretle veya mutlulukla bize karşılık veriyor. Ve bunu kutsal kitaplarda aslında bizler Tanrı'ya benziyoruz. Zira Tanrı bizi kendine benzer yarattı şeklindeki ayetlerle görebiliyoruz. Lakin felsefedeki Tanrı kavramı bu şekilde değildir. Bu kadar karakterize edilmiş, ne olduğu belli, tahmin edilebilir, hesaplanabilir bir varlık değildir. Felsefede genelde Tanrı kavramsaldır, daha soyuttur. Bu yüzden de Tanrı üzerine konuşuyorken gerçekten dikkatli olmak lazımdır. Sayfa 12'de şöyle devam ediyor. Hepimiz Tanrı tarafından yaratıldık ve onun müsamahasıyla varız. Yani Tanrı izin verdiğinden var olabiliyoruz. Aslında Tanrı yarattığına tahammül ediyor. O istemese, izin vermese veya umursamasa zaten varlık ayakta kalamaz. Her isyan hareketimiz zorunlu bir dayanak olarak onun idame ettirici faaliyetine dayanmaktadır. Bizzat asinin varlığı an be an Tanrı'nın onaylayıcı faaliyetine bağlıdır. Güç, hatta zararlı olanların ki bile diyor Agustin, burada alıntı yapmış, sadece Tanrı'dandır. Tanrı'ya bu bağımlılık bir gün aşmayı umabileceğimiz bir şey değildir. Belki beşeri teknoloji bir gün ıstırabın, ihtiyacın, hastalığın ve hatta bizzat ölümün üstesinden gelebilir. Belki böyle, belki değil. Fakat böyle olsa bile Tanrı'dan bağımsız olduğumuzu ilan etmemiz, en iyi ihtimalle gülünç kaba kabadayılığın bir örneği olacaktır. Çünkü herhangi bir faaliyet için dayandığımız nedensel yasaların kendisi, Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin maddesine ilişkin düzenli, sürekli ve alışıla gelen ilişkilerinin kaydından başka bir şey değildir. Yani biz ne yaparsak yapalım, hani Kur'an'da diyor ya, gökyüzünü aşında geçin bakalım yapabiliyor musunuz gibi işte, ne yaparsak yapalım, ölümsüz dahi olsak, başka gezegenlerde yaşamaya bile başlasak, her daim Tanrı bir kavram olarak kalacaktır ve bütün dinler tarihe gömülse bütün kutsal kitaplar yanlışlansa dahi Tanrı kavramı baki kalacaktır. Zira Tanrı bir iki tane metinden veya güruhtan ibaret değildir. Bizim işte şu sebeple Tanrı yok determinizm var veya şu var bu var diyerek Tanrı yoktur demeye çalıştığımız hemen her şey zaten Tanrı'nın yaratmış olduğu evrendeki bir sistemden bir düzenden bir dengeden ibarettir. Zaten bunu bu şekilde Tanrı yaratmıştır. Bu yüzden de en azından bu gerçek olsa da olmasa da Tanrı vardır iddiası ayakta kalacaktır. Yani bu şeye benziyor. Ben kaderimi kendim yönetirim. Kader diye bir şey yoktur. Yalnızca eylemler vardır. Bunu söylemek de kader varsa eğer kaderin bir parçasıdır. Ya da kaderimizden kurtulduğumuzu düşünmek, bir ölümü atlatmak veya bir kehanetten kurtulmak... Zaten asıl kaderin bir oyunudur. Yani kader kaderden kurtulduğunu, kaçtığını zannetmektir. Ki bununla alakalı da Oedipus hikayesi ya da Bağdatlı Tüccar hikayesi veya Matrix'teki Vazoya Dikkat Et Neo muhabbeti örnek verilebilir. Ama zaten kader üzerine felsefe diye bir videom vardı ve orada bir buçuk saat boyunca hemen her ayrıntısıyla bu konuya değinmiştim. O yüzden tekrara düşmeyeyim sayfa 14'te şöyle devam ediyor kendi nitelikleri yani Kadir'i mutlaklığı adaleti bilgisi ve benzeri hakkında ne demeli onları yarattı mı ama Tanrı bilgiyi yaratmışsa bu durumda o bilgi var olmadan önce vardı bu durumda muhtemelen bilgili olmadığı bir zaman vardı fakat elbette o her zaman bilgili olmuştur bilgiyi edinmemiştir. Dahası o bu nitelikler tarafından bir şekilde kayıtlanmış ve sınırlanmış onlara bağımlı gibi görünmemektedir. Mesela her şeyi bilme niteliğini alınız. Bu nitelik var olmasaydı o zaman Tanrı ona sahip olmayacak. Bu durumda o her şeyi bilen olmayacaktı. O halde her şeyi bilmenin varlığı Tanrı'nın kendi olmasının zorunlu bir koşuludur. Bu anlamda ona bağımlı görünmektedir. Burada dikkatimi çeken şey oldu. Ben bir iki tane yayınımda eğer Tanrı her şeyi bilense bilmek daha önce bilmediğin bir şeyin bilgisine vakıf olmak demektir. Bu durumda Tanrı bir dönemde her şeyi biliyor değildi. Zira bilmek onun yarattığı bir şeyse bu durumda o bilmeyi yaratmadığında kendisi de bilmiyordu. Bunu söylemiştim ve insanlar dövmekte ama coheldir falan diyerek benim felsefeden anlamadığıma işaret etmişlerdi. Ama Plantinga dahi aynı şeyi söylemiş. Yani okuyunca şaşırdım gerçekten. Bir de burada tabii şöyle bir problem var. Tanrı her şeyi biliyorsa bir dönem her şeyi bilmiyor olması lazım gibi bir ifade kullanıyoruz. Ama zaman da Tanrı tarafından yaratılmıştır. Yani Tanrı'dan bahsediyorken zaten her zaman veya önce sonra şu anda gibi ifadeler kullanmak yanlıştır. Zira Tanrı zamanın da üstündedir. Lakin bu aynı zamanda Tanrı'nın nitelikler üzeri olması demek. Yani kavramlar, sıfatlar, özellikler. Yani Tanrı en bilgili, en merhametli, en kuvvetli, en adaletli olamaz. Zira Tanrı bu türden kavramlarla ilişkilendirilemez. Eğer bu türden kavramlarla Tanrı ilişki haline sokulabilirse... Bu durumda maddeyle, evrenle veya bizimle de kıyaslamak ya da sınırlandırmak onu bu tür referanslarla ele almak mümkün hale gelir. Aynı sayfadan devam ediyorum. Bu anlamda ona bağımlı görünmektedir. Üstelik her şeyi bilme belli bir karaktere sahiptir. Öyle ki kim ona sahipse herhangi bir P önermesi için P'nin doğru olup olmadığını bilir. Fakat onun yani P'nin... Bu niteliği sergilemesi Tanrı'ya bağlı değildir. Onun kontrolü dahilinde de değildir. Her şeyi bilmenin bu karaktere sahip oluşunu Tanrı meydana getirmemiştir. Ve gerçekleştirebileceği hiçbir fiil yoktur ki onunla bu nitelik farklı bir şekilde teşekkül etmiş olsun. Ne varlığı ne de karakteri Tanrı'nın kontrolünde görünmemektedir. Yani her şeyi bilmek veya her şeyden üstün olmak ya da yaratılmamış olmak gibi kavramlar Tanrı tarafından belirlenmemişler. Tanrı zaten Tanrı olduğu için her şeyi bilmek zorundaydı. Yaratılmamış olmak zorundaydı ve en üstün olmak zorundaydı. Bu onun içkin bir özelliğiydi ve bu özelliklerden feragat etmek Tanrı'nın kontrolünde değildir. Yani bu durumda Tanrı bu özellikler tarafından kuşatılmıştır. Şöyle söyleyeyim eğer Tanrı tanımı gereği her şeyi bilen her şeyden üstün bir varlıksa bu durumda her şeyi bilmemesi ve her şeyden üstün olmaması imkansızdır. İstese dahi yapma şansı yoktur. Ve Tanrı kendini zaten bu özelliklerle beraber bulmuştur. Yani Tanrı bir dönemden sonra her şeyi bilen veya bir dönemden sonra her şeyden üstün Olmamıştır. Olma şansı da yoktur. Tanrı buna mecburdur. Ve bu durumda Tanrı yokluktan bir anda uyanan ve ''Aa bende bir sürü özellik varmış ya bari kullanam.'' deyip de evreni yaratan bir varlık gibi görünmektedir. Örneğin Tanrı her şeye hakimdir değil mi? Ama bir şeye hakim olmak istediğin takdirde hükmünü bırakabilmeyi de gerektiriyor. Yani istersen hakim olmama şansın da vardır. Lakin Tanrı her şeye hakim olmak mecburiyetinde. Olmama şansı yok. Bu yüzden de esasında hiçbir şeye hakim değil. Şimdi burada Arapça birkaç tane tanım sıralayıp da işte bak 99 tane isim var el kayyim el meyyun bir şeyler demeyin. Zira önemli olan 99 tane isme sahip olmak değil bu isimlerin çelişmemesi. Mesela diamond her şeye kuvveti yetendir. Hadi dedim ne oldu yani. Olur mu git 5 ton kaldır bakayım kaldırabiliyor musun dediğinizde ama yok. Benim bir de Diamond her şeye kuvveti yetmeyendir şeklinde bir adım var. Bu yüzden de kaldıramam dersem gülerler yani. Sayfa 19'da Gordon Kaufman'dan bir alıntı yapmış. Hemen okuyalım. Teolojik söylemin başka herhangi bir dil oyunuyla paylaşılmayan ana meselesi Tanrı teriminin anlamıdır. Tanrı özel anlam sorunları doğurmaktadır. Çünkü tanımı gereği tecrübeyi aşan ve böylece tecrübeye sığdırılamayan bir gerçekliğe gönderimde bulunan bir addır. Yani bir mühtedi tanrıya kalbindeki sıcak duygu şeklinde gönderimde bulunmak isteyebilir. Fakat tanrı bu duyguyla zor özdeşleştirilebilecektir. Kutsal kitapçı, kutsal kitabı tanrının sözü addedebilir. Ahlakçı, tanrının insanların vicdanı vasıtasıyla konuştuğuna inanabilir. Kilise adamı Tanrı'nın cemaati arasında hazır bulunduğuna inanabilir. Fakat bunların her biri bizzat Tanrı'nın gönderimde bulunulan mahali açtığıyla mutabık kalacaktır. Var olan her şeyin yaratıcısı veya kaynağı olarak Tanrı belirli herhangi bir sonlu gerçeklikle özdeşleştirilmemelidir. Nihai bağlılığın veya imanın meşru nesnesi olarak Tanrı yaklaşık ya da nihai olandan önce gelen her değer veya varlıktan ayrı tutulmalıdır. Ayrıca mutlak anlamda hiçbir şey tecrübemiz dahilinde tanrı teriminin uygun bir şekilde gönderimde bulunduğuyla doğrudan özdeşleştirilemiyorsa bu sözcük ne anlama sahiptir veya sahip olabilir. Yani tanrı vicdandır, tanrı her şeyi kuvveti yetendir, vahi gönderendir veya işte bir güç bir enerjidir ne olduğunu bilmiyoruz. Deist yaklaşım. Ne söylersek söyleyelim, Tanrı esasen bütün kavramlardan ve kelimelerden üstün olduğuna göre Tanrı hakkında her konuşma yanlış konuşma demektir. Kaufman ayrıca Tanrı'nın hem gerçek hem de mevcut bir referansa sahip olduğundan bahseder. Gerçek referans hiçbir şekilde ulaşamayacağımız, bilemeyeceğimiz tanımsız bir X'tir ki X bile bir tanım olduğundan hani anlayın artık o kadar paradoksal bir şeyden bahsediyorum. Mevcut referanssa işte dua ettiğimizde, düşündüğümüzde, tanrı dediğimizde kurguladığımız o değişik varlık, o her şeyden üstün ve inandığımız, sığındığımız şey. Lakin bu durumda tanrı dendiğinde esasen kendi uydurduğumuz veya yakıştırdığımız bir şeyden bahsediyoruz. Yani gerçek tanrıdan bahsetmiş olmuyoruz. Kendi tanrımızdan, kendi anlayışımızdan bahsetmiş oluyoruz. Ve dil tek başına tanrıyı ifade etmeye yeten bir araç değil. Örneğin sağırdır ifadesi tek başına bir şey ifade etmiyor Yani ne sağırdır Sağırlık duymanın yokluğudur Evet yani bir anlamı var ama sağırdır tek başına anlamsızdır Kim sağırdır Diamond sağırdır mesela Diamondla onu tamamlıyorsunuz ve bir cümle bir önerme meydana gelmiş oluyor. Bu durumda sağırlık niteliği bendeki bir eksikliğe işaret etmiş olur ama Tanrı ile alakalı herhangi bir cümle kurmak veya, bir nitelikten, bir yokluktan bahsetmek mümkün değil. Zira ben kelime ürettiğimde veya diamond sığırdır, şu işte kördür dediğimde yine yaratılmış eksik olan yani kendi seviyemde bir şeyden bahsediyorum. Ama tanrı o seviyede değil yani tanrıyla insani bir dille konuşmak mümkün değil. Hatta zaten bu yüzden antik çağlarda Enochian Maji dediğimiz Melek dili diye ifade edilen ve büyüyle ilişkilendirilen sembolik bir dil kullanılmaya çalışıldı. Zira görmek dediğinde tanrı her şeyi görür ve iyi de görmek göze ait bir özelliktir ve yaratılmışlara hastır. Ha, bugün sensör de kullanıyoruz ama onu da bizler yarattık. E tanrı göze nasıl sahip olabilir? Bu yaratılmışa has eksik bir özelliktir ve iyi görmek az görmek gibi seviyeler vardır. Veya Tanrı her şeyi duyar. E Tanrı kulağa mı sahip? Duymak kulağa ait bir özellik ve kulakta yaratılmışın bir organı. Ya da Tanrı her yerdedir. E iyi de yer maddesel bir şeydir ve bir yerde olmak için yine maddesel boyutta olmak lazımdır. Tanrı madde mi? Taş mı? Toprak mı? Hava mı? Kanun mu? Tanrı nasıl olur da her yerde olabilir. Tanrı hiçbir yerde olmamalıdır. Örneğin ben bu odadayım ve bu oda tarafından sarılmış vaziyetteyim. Bu odanın içine girmiş durumdayım. E Tanrı bu evrene, bu aleme girebilecek, burada bir yerde olabilecek kadar ufalabiliyor mu? He Tanrı dışarıdan bakıyor, işte kontrol ediyor yani her şeyin üstünde zaten dersek bu durumda Tanrı bir yerde olmuş olmaz. Mesela evrenin dışına çıktığımızda ne vardır? Evren belli bir hızla genişliyor. Peki evren... Ne içinde genişliyor? Genişlediği alan nerede? Nereye doğru genişliyor? Bunlar aklımızın almadığı sorulardır. Ama Tanrı inatla aklımızın alabileceği şekle getirilmeye çalışıldığı için mitolojilerde ve kutsal kitaplarda problemli tanrı tasavvurları görmekteyiz. Yani kulak yokken duymak var mıydı? Ya da göz yokken görmek var mıydı? Veya bilgi diye bir şey yokken bilmek mümkün müydü? Veya zaman yokken ki bak zaman yokken bile esasen bir zamandan bahseder, olmak mümkün müydü? Bu durumda Tanrı hakkında ne söylersek söyleyelim, saçmalamış olacağız. Zira sorular iş Tanrı'ya uzandığında yanlış. Bu kitabın bir not ortalaması var mıdır? Ya da bu kitabın en sevdiği takım hangisidir? Sorular yanlış, bu yüzden de Tanrı hakkında konuştuğumuzda yanlış yapmamak imkansızdır. Ama tabii tarih boyunca filozoflar, din adamları veya işte siz gibi ben gibi insanlar bu konuları konuşmuşlar ve Tanrı'yı tarif etmek isterken tahrif etmişler. E hiç konuşmayalım o zaman yani. Madem Tanrı hakkında ne söylersek söyleyelim yanlış olacak. Öyleyse Tanrı'yı devreden çıkaralım dersek de apateist olmuş olacağız ki bu da kayıtsızlıktır. Ama tabii insan öyle veya böyle düşünmeye, sorgulamaya, soru sormaya devam ediyor ve bu videoda olduğu gibi Tanrı hakkında konuşmak anlamsızdır deyip halen daha Tanrı hakkında konuşmaya devam ediyor. Başka bir problem mesela biz Tanrı'ya belli bir sıfat üzerinden bir özellik üzerinden Tanrı demişiz. E iyi de biz ne hakkında konuşursak konuşalım genelde bildiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Örneğin eşek eşektir dendiğinde eşeğin niçin kedi olmadığı köpek olmadığı belli. Kedi ve köpek başka özelliklere sahipler. Ve ona göre bir isim almışlar. Ya da kedi ve köpek dendiğinde aklımıza belli bir varlık geliyor. Eşek dendiğinde de eşeği kediden ve köpekten ayıran ayrı bir özelliği kabul etmiş oluyoruz. E Tanrı? Tanrı derken neyden bahsediyoruz? Onu zaten Tanrı diyerek bütün varlıktan, bütün olandan ayırmış oluyoruz. Tanrı yaratılmamıştır. Tanrı şudur, Tanrı budur. Yani Tanrı zaten hiçbir şeye benzemez. Ama bu durumda Tanrı Hiçliğe benzemiş olur. Tanrı varlıktan da soyutlanmış olacağı için esasen yoktur ya da varlık değildir ki var olmayan şey de zaten hiçtir. Bu anlamda Tanrı esasen bir hayal ürününden ibarettir. Neyse çok fazla böldüm kitaptan devam edeyim. Sayfa 24 ve 25'te şöyle şeyler yazıyor: Tanrı gibi bir zatın var olduğunu fakat kavramlarımızdan hiçbirinin ona uygulanmadığını söylemek düpedüz bir karıştırma örneğidir. Kavramlarımız Tanrı'ya uygulanmıyorsa öyleyse o bilgi, her şeyi gücü etmek, göklerin ve yerin yaratıcısı olmak gibi niteliklere sahip değildir. Bilgi kavramımız bir varlığa eğer o varlık bilgiliyse uygulanır. Böylece bu kavramın karşılık bulmadığı bir varlık başka her ne olabilirse olsun bilgili olmayacaktır. O halde eğer kavramlarımız Tanrı'ya uygulanmıyorsa bu durumda seven, her şeyi gücü eten, bilen, yaratıcı ve kurtarıcı olmak kavramlarımız ona uygulanmaz. Bu durumda o seven, her şeye gücü yeten, bilen bir yaratıcı ve bir kurtarıcı değildir. O Hristiyanların ona atfettiği niteliklerin hiçbirine sahip olmayacaktır. Doğrusu kavramlarına sahip olduğumuz niteliklerin hiçbirine sahip olmayacaktır. O kendisiyle özdeş olmak, var olmak... Ve maddi bir şey ya da maddi olmayan bir şey olmak gibi niteliklere sahip olmayacaktır. Şayet bunlar kavramlarına sahip olduğumuz niteliklerse esasen o tanrı teriminin veya başka herhangi bir terimin referansı olmak niteliğine sahip olmayacaktır. Bir terimin referansı olma kavramımız ona uygulanmaz. Gerçek şudur ki bu varlık herhangi bir niteliğe asla sahip olmayacaktır. Çünkü en az bir niteliğe sahip olmak kavramımız ona uygulanmamaktadır. Ama böyle bir şey nasıl var olabilir? Var olmamış, kendisiyle özdeş olmamış, maddi bir şey ya da maddi olmayan bir şey olmamış, herhangi bir niteliğe sahip olmamış bir varlık nasıl olabilir? Kavramlarımızdan hiçbirinin kendisine uygulanmadığı bir şeyin var olması açıkçası bir hayli imkansızdır. İşte bu benim 2 yıl önce agnostik videosunda anlattığım şey aslında. Yani varlık ya mümkündür ya zorunludur ya da imkansızdır. Mümkün varlık örneğin bir kadının anne olmasıdır. Zorunlu varlık Tanrı'nın her şeyi bilen olmasıdır veya sonucun sebebe dahil olmasıdır. Yani bir sebep vardır, sonuç sonra gelir. Bu Tanrı için geçerli değil gerçi. Ya da imkansız varlık vardır. Örneğin paradoksal yani hem her şeyi bilen hem de bilmeyen gibi. Ve Tanrı bunlardan hiçbirine uymuyor. Zira Tanrı varlık değil. Mesela Tanrı, her şeyin üstünde her şeyden münezzeh bir varlık ama her şeyden münezzeh ve mükemmel hiçbir noksanlığı olmayan bir varlık yaratmakla dahi uğraşmaz veya yarattığı şeyle ilgilenmez. Dur peygamber göndereyim vay kitap yollayayım aha bak oradakiler çok yoldan sapmış hemen helak edeyim demez. Zira bunlar ilgi gerektirir ve mükemmel olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan her şeyden üstün olan varlık zaten bu evrenden de üstündür. Haliyle Tanrı bu evrenle ilgilendiği veya bu evreni daha yarattığı anda dahi kendisiyle çelişmeye başlar. Ve bu onu imkansız yapar. Ama öte yandan Tanrı varsa ve yaratmışsa mantıken yarattığı şeyle etkileşime geçmesi lazım. Bakın ben yarattım hani benim sayemde varsınız ama bunu yaptığı anda Tanrı olmaktan çıkacaktır. Çünkü bizler Tanrı'yı anlayamayız. Tanrı ile konuşamayız ve Tanrı bizimle konuştuğunda bizim anlayacağımız seviyede konuşmak zorunda. Tanrı 10.000 IQ dahi olsa bizler 90 IQ 100 IQ insanlarız. Bu yüzden de o 10.000 IQ'luk varlık 100 IQ seviyesinde konuşmak zorunda kalacaktır. Ki 100 IQ görünen 100 IQ seviyesinde konuşan Tanrı da 10.000 IQ'luk Tanrı ile aynı Tanrı olmayacaktır. Ki zaten IQ kavramı bile Tanrı'ya uygulanmaz. Yani Tanrı varsa maksimum infinit bir IQ'ya sahip olmalıdır. Yani Tanrı bizimle ilgilendiğinde veya herhangi bir şey yarattığında zaten tanrı olmaktan çıkar. Zira baktığı şeyle sınırlanmış olur. Bu yüzden de Tanrı kendisinden başka bir şey düşünemez. Eğer Tanrı mükemmelse, mükemmel olan yalnızca mükemmelle ilgilenecektir. Mükemmel olan gayri mükemmel bir şeyle meşgul olmayacaktır. Yani Tanrı yalnızca kendi kendini düşünmek zorunda kalacaktır. Zira düşünmeye değer, dikkat vermeye değer tek şey kendisidir. Ve bu durumda bütün yaratılış Tanrı'nın kendini düşünmeye başlamasından ibaret hale gelir. Burada Aristoteles'ten veya Unmoved Mover'dan falan bahsetmek lazım ama konuyu dağıtmak istemiyorum. İşi biraz daha paradoksal yapalım. Mesela ne söylemiştik? Tanrı bütün kavramların üzerindedir. Ama bu da bir kavramdır. Bütün kavramların üzerinde olmak kavramı bu durumda Tanrı ile uyuşmuş olur. Ya da Tanrı bütün tecrübeyi aşan tecrübe üzeri bir varlıktır. E iyi de bütün tecrübeyi aşıyorsa bu durumda bunu nasıl tecrübe ettik? Eğer bütün tecrübeyi aşan bir şey varsa o aynı zamanda radarımızdan çıkmış demektir ve tespit etmek veya onun hakkında herhangi bir habere, herhangi bir bilgiye sahip olmak da imkansızdır. Sayfa 27'de agnostisizme benzer bir tavır üzerinden bir eleştiri getirmiş ki birkaç videomda zaten bundan bahsetmiştim. Özetle şöyle Tanrı bilinemez diyorsan bu durumda Tanrı'nın bilinemez bir özelliğe sahip olduğunu bildiğini iddia ediyorsun. Madem Tanrı bilinemez bilinemeyeceğini nereden biliyorsun? Yani burada bir paradoks, bir problem var. Evet doğru ama bu problem Tanrı konuşulduğunda her daim ve her konuyla ilgili zaten var. Yani bu şeye benziyor. Bütün genellemeler yanlıştır. E iyi de bu da bir genellemedir. Öyleyse bu genelleme de yanlış olacaktır. Ve bu genelleme yanlışsa bu durumda bütün genellemeler yanlış değildir. Ya da ben şu anda yalan söylüyorum. Eğer şu anda gerçekten yalan söylüyorsam yalan söylüyorum diyerek doğru söylemiş olacağım. Ve doğru söylemişsem bu durumda yalan söylemiş olmayacağım. Ama yalan söylemiş olmazsam ve az önce şuanda yalan söylüyorum demişsem bu durumda esasen hakikaten de yalan söylemiş olurum. Zira yalan söylemediğim halde yalan söylüyorum demiş olurum. Ama bunu yaparsam da gerçekten yalan söylemiş olacağımdan şu anda yalan söylüyorum derken aslında doğruyu söylemiş olurum. Bu sabaha kadar gider. İşte Tanrı ile alakalı konuşmak da böyle. Çünkü biz ne hakkında konuşursak konuşalım hep bir referansa ihtiyaç duyuyoruz. Şu kedidir şu yüzden. Şu olmuştur bu yüzden. Güneş şu yörüngede ilerlemektedir bu yüzden. Ya da ben bu cümleyi kurduğumda beni anlıyorsunuz. Çünkü kullandığım kelimeler belli bir düzenle anlaşılır bir şekilde arka arkaya geliyor ve Benimle aynı dili konuşuyorsunuz hep bir referans var bir ortaklık var bir anlaşma var şu şu yüzden oldu şu şu yüzden oldu diye diye en geçmişe gittiğinde Big Bang Big Bang oldu çünkü şu yüzden gibi belki bir takım açıklamalar getirmek mümkündür ama bu sonsuza kadar gider yani her daim sebep sonuç zinciri kırılmadan ilerler. Ve iş Tanrı'ya geldiğinde artık bir durma noktası gerektiğinden e, her şeyin sebebi varsa bu durumda bu sonsuza kadar gider. Öyleyse kendisinin bir sebebi olmayan ama her şeyin sebebi olan sebepsiz bir şey bulmak lazımdır dersin ve karşına Tanrı çıkar. Din felsefesi videosunda bahsetmiştim zaten uzatmayayım. Özetle Tanrı bir jokerdir yani cevabı olmayan kaçamak bir şeydir. Her şeyi o yaratmıştır ama o yaratılmamıştır. Her şeyin bir sebebi vardır ama onun sebebi yoktur. Her şeyin şuyu vardır onun buyu yoktur. Bu evren o kadar mükemmeldir ki her sanat bir sanatkara ihtiyaç duyar ve bu evrendeki mükemmelliğe bakıp işte bu evreni bir yapanın olduğundan bahsetmek bunu görmek mümkündür diyorsun ama iş işte tanrıya geldiğinde bu evrenden daha mükemmel olan bir tanrı niyeyse daha mükemmel bir mimara ihtiyaç duymuyor. Çünkü o el şudur el budur. Yani sıfatlar zaten problemli bu yüzden eğer Tanrı varsa ve Tanrı'da bir tabiat varsa bu tabiat bizim doğada gördüğümüz gibi maddeden bağımsız ve bir kavram şeklinde var olmuş olamaz zaten tabiat Tanrı ile eştir örneğin benim bir kolum var tabiatımda kol sahibi olmam var ama kolum ben değil kontrol eden ben olsam da kol ayrı bir şey lakin iş Tanrı olduğunda durum böyle değil Tanrı aynı zamanda kolu aynı zamanda parmağı aynı zamanda gözü saçı yani Tanrı bir bedeni olduğunu varsayalım yani maddesel bir örnek veriyoruz yapacak bir şey yok Tanrı kendisi her şeyi benim tabiatım benden önce geliyor yani evrim DNA genler ne olacağım aşağı yukarı belli ama Tanrı'nın tabiatı Tanrı ile eş ondan önce veya ondan sonra gelmiyor. Zaten Tanrı tabiatı. Yani Tanrı her neyse o işte. O kadar. Çok da çetrefilli hale getirmek, kurcalamak o kadar da doğru değil. Bu Thomas Aquinas'ın ilahi basitlik teorisidir. Lakin bu tabiatını yani o 99 ismi Tanrı ile eş yapmak demek. Bu durumda Tanrı tabiatına bağlı. Ve tabiatı Tanrı'dan önce veya sonra gelmediğine göre bu durumda o tabiat olmadan Tanrı'dan bahsetmek mümkün değil. Diğer bir ifadeyle eğer bu tanımlar bu tabiat var olmasaydı Tanrı da var olmayacaktı. O halde Tanrı bunlara bağımlıdır, mecburdur. Yani en merhametli veya her şeye gücü yeten vasıfları Tanrı'dan bağımsız değiller. Olmaları da mümkün değildir. Bu yüzden de Tanrı bu vasıflardan ibarettir. Şöyle söyleyeyim bilgili olmak, kuvvetli olmak ve bu türden özellikler eğer Tanrı'nın yaratımıysalar bu durumda Tanrı'dan sonra gelmiş olmalılar ve Tanrı'dan sonra gelmişlerse Tanrı'da bulunmaları mümkün değildir. Zira Tanrı mükemmelse mükemmel bir değişime ihtiyaç duymaz, bir ekleme çıkarma yapılmaz. Yani Tanrı daha sonra yarattığı bu özellikleri Kendinde bulundurmaz. O halde bu özellikler Tanrı tarafından yaratılmamışlardır. Yani Tanrı mükemmel olmak, ideal olmak veya sevgili olmak gibi özellikleri kendisi üretmemiştir. O halde Tanrı'nın yaratmadığı ve Tanrı'da bulunan bir takım özellikler vardır ve bu özellikler Tanrı kadar bakiidir. Lakin iyi olmak, kötü olmak veya merhametli olmak gibi özellikler esasen kavramdırlar. Ve bu durumda Tanrı da yalnızca bir kavramdır. O var olmanın da yok olmanın da ötesindedir. Bu yüzden de ne vardır ne yoktur. Ve Tanrı'daki kavramlar ve nitelikler bizdekilerle karıştırılamaz. Bizler yalnızca anlaşılır olsun diye benzer örnekler veriyoruz. Örneğin bende şişman olmak ve zayıf olmak bir niteliktir. Ve şişman olduğum takdirde zayıflama hakkım da vardır. Yani istersem kilo vermem mümkündür. Kendi özelliklerimden bir yere kadar kurtulmam mümkündür. Ben mavi gözlü de olabilirdim. Öyle bir ihtimal vardı ama denk gelmedi ve bu şekilde doğdum. Yani ben mutlak değilim. Bendeki özellikler değiştirilebilir veya değiştirilmiş olmaları veya benim başka bir özellikle var olmuş olmam mümkündür. Ama iş Tanrı'ya geldiğinde Tanrı özelliklerinden feragat edemez ve değiştirme şansı da yoktur. Yani Tanrı her ne özelliğe sahipse o özelliğe zaten sahip olmak zorundadır ve o özellik üzerinde bir hüküm sahibi değildir. Yani vay merhametli olmayayım ya da dur her şeye kuvvetim yetmesin diyemez. Zira Tanrı bütün tanımlarıyla özdeştir ve o tanımlardan bağımsız bir şekilde var olması imkansızdır. Ama zaman da Tanrı tarafından yaratılmış bir kavramdır ve var olmak, yok olmak, bir özelliğe sahip olmak ve sergilemek zamana ihtiyaç duyar. Örneğin yaratım bir zaman gerektirir. Zaten yaratımla beraber madde ve zaman ortaya çıkmışlardır. Bu durumda Tanrı yaratımdan da münezzeh olur. E peki yaratmayan bir Tanrı Tanrı olabilir mi? Tanrı zaten yarattığı için Tanrı'dır. Yaratmasaydı Tanrı da olmayacaktı ha, eğer yaratmasaydı bizler var olmayacaktık ve var olmayacağımızdan kimse Tanrı'ya işte yaratıcıdır şudur budur demeyecekti ve problem kalmayacaktı ama yaratıcı olma vasfı bu özellik Tanrı'nın mahiyetinde var olmaya devam edecekti ve bu özellik varsa ancak yarattığı takdirde anlam kazanabilecekti. Yani Tanrı Tanrı olmak için zaten bizi yaratmaya mecburdu. Neyse ben kitaptan devam edeyim yoksa kaptıracağım öyle gidecek yani. Hani Tanrı bir kadere sahip mi veya Tanrı bir süre sonra ne yaratacağını ne yapacağını biliyor mu? Yani kader yaratılmışa hastır demek bir çözüm değil. Zira Tanrı zamanı yarattığı takdirde zamana dahildir ve o da zamanla iş görüyor demektir. Örneğin şu anda henüz yaratılmamış doğmamış varlıklar vardır. Veya zamanında yaratılmış ama şu anda var olmayan varlıklar vardır. Tanrı zamanın dışında olsa dahi bunları zaman dahilinde yaratmıştır. Öyleyse Tanrı bir süre sonra ne yaratacağını biliyor mu? Bu da enteresan bir konu. Eğer biliyorsa bu durumda Tanrı ne yapacağı konusunda dahi bir kontrole sahip değil. Yani Tanrı daha kendini bile kontrol edemiyor. Bir dakika sonra şunu düşüneceğim diye düşünmekten hiçbir şey yapamıyor. E bu durumda Tanrı ne kadar Tanrı'dır? Her neyse ben sayfa 40'tan devam ediyorum. Bu görüşe göre Tanrı sadece iyi değil iyiliktir veya kendi iyiliğidir veya iyiliğin kendisidir. O sadece hayat sahibi değil hayatıyla özdeştir. O sadece bir tabiata veya öze sahip değil tam da bu tabiattır. Onun bizzat aynısıdır ve bu zor bir ifadedir. İki zorluk var. Biri temel. Diğeri gerçekten devasa. Öncelikle Tanrı niteliklerinden her biriyle özdeşse bu durumda niteliklerinden her biri niteliklerinden her biriyle özdeştir. Öyle ki Tanrı ancak bir niteliğe sahiptir. Yani Tanrı eğer tabiatıyla özdeşse bu durumda tabiatı zaten Tanrı olduğundan Tanrı'da birçok vasıf veya isim olamaz. Örneğin ben aynı zamanda parmağımsam parmağım aynı zamanda saçım. Saçım aynı zamanda ayağım yani hiçbir şekilde anlaması mümkün olmayan paradoksal bir yapı ve Tanrı bu durumda hem en merhametli hem de en adil veya en kuvvetli veya başka bir şey olamaz. Zira hem en merhametli hem en kuvvetli hem en adil hem en büyük cezalandıran hem en büyük ödül verendir ama cezalandırmak da ödül vermek de bilmek de yaratmak da hepsi esasen aynı şeydir. Ve bu anlamsızdır. Öyleyse Tanrı yalnızca bir niteliğe sahip olabilir. O da kendisi olmak. Öyleyse Tanrı kendisi zaten bir niteliktir. Ama nitelikler zat veya şahıs değillerdir. Öyleyse Tanrı bir kişiliğe veya bir şahsiyete sahip olamaz. Ve bu durumda bir kavram bir nitelik iyiliğe kötülüğe merhamete kuvvete sahip olmayacağından Yalnızca soyut bir kavram olarak kalacağından Tanrı da herhangi bir özelliğe, herhangi bir kuvvete sahip değildir. Sayfa 43'ten devam ediyorum. İkincisi ve daha önemlisi bu görüşe göre Tanrı bir durumdur. Eğer o örneğin bilgili olmasıyla özdeşse o zaman o Tanrının bilgili olmasına bağlı olan durumdur. Tanrı bir durumsa o halde sadece soyut bir nesnedir ve hiç de bir zat değildir. Böylece bilgi, sevgi ve fiilde bulunma gücünden yoksundur. Yani Tanrı varsa dahi varlığı ve yokluğu birdir. Zira hiçbir faaliyete geçemeyeceği için ha vardır ha yoktur. Burada şöyle bir çıkar yol bulmak mümkün ve iyi de güç, kuvvet, bilgi bunlar bizim bildiğimiz eksik yaratılmış versiyonlardır. Eğer Tanrı'da kuvvet, merhamet, bilgi bu türden şeyler varsa bunlar bizim bildiğimizden çok daha üstün olmalıdır. Yani bu evrendeki bilgiyle tanrıdaki bilgi veya bu evrendeki kuvvet anlayışıyla tanrıdaki kuvvet aynı değildir. Yani tanrı bu evrendeki kavramlarla değil kendi mahiyetindeki kavramlarla anlaşılabilir. Bu yüzden de anlaşılamazlardır. Zira tanrısal bilgi, tanrısal kuvvet, tanrısal merhamet bunlar bizim bildiğimiz kavramlara benzemezler. Zira tanrı bütün noksanlıklardan münezzehse... Bu durumda onunla özdeş olan kendi özellikleri de bütün noksanlıklardan münezzehtir. Ama işte böyle olduğu zaman yine Tanrı hakkında konuşmayı bırakmak ve ya iman etmek ya da Tanrı yoktur deyip o şekilde yaşamak lazım. Eğer araştırmaya devam edeceksek Tanrı ne vardır ne yoktur onun mahiyeti tam anlamıyla bilinemezdir ama yine de öğrenmeye araştırmaya düşünmeye devam edeceğim deyip Agnostik takılmak gerekecektir. Hazır buraya gelmişken şöyle bir yanlışı da düzelteyim. Agnostisizm dendiğinde insanlar işte onlar tembel veya onlar kolaya kaçıyor. Varsa da yoksa da ben işte yok demedim ki diyerek kıvırıyorlar diye düşünüyorlar. Halbuki agnostikler tam tersini yapıyorlar. Bir teist zaten Allah var ve ben iman ettim diyor ve düşünmeyi bırakıyor. Bir ateist zaten Allah yok bu yüzden de umurumda değil deyip İşine bakıyor yani yine tanrı muhabbetini askıya alıyor ama agnostik her daim araştırmaya, öğrenmeye, sorgulamaya ve anlamayacağını bilse dahi zorlamaya devam ediyor. Yani bu açıdan agnostiklik bir tembellik veya kolaya kaçmak değil tam tersi hem çalışkan davranmak hem de kafa patlatmaktır. Ama şu tanrı kendi özelliklerine içkindir. Yani merhametli olmak veya kızmak veya kuvvetli olmak tanrı kadar eski ve tanrı kadar tanrısaldır. Zira tanrı zaten bu özelliklerden ibarettir demek. Bir yandan da paganizme kapı açmak demektir. Zira paganizmde neler vardı? Güç tanrısı, savaş tanrısı, iyilik tanrısı... Veya başka başka özelliklere ait başka başka tanrılar. Her biri hem tanrıydı hem de özellikti. Ve bütün bu tanrılar bütün bu nitelikler toplandığında bir pantheon veya bir demiurge yani demirci, yaratıcı, düzenleyici, ulu mimar, mükevvenatı temsil eden her şeyden üstün bir yaratıcı kavramı ortaya çıkıyordu. E o zaman ne yapacağız yani şimdi politeizme mi inanmaya başlayacağız? Hayır yine Tanrı bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemez ve Tanrı'nın tabiatı da hiçbir şekilde yorumlanmaz diyeceğiz. Hatta nitelik diye bir şeyin bile var olmadığını bunun bizim dilimiz tarafından uydurulduğunu yani esasında konuşulan her şeyin boş olduğunu söyleyeceğiz. Ama bu bizi hem nominalizme hem de nihilizme götürür. Bu yüzden de tavsiye etmiyorum. Zaten net bir cevap da sağlamıyor. Diğer bir fikirse ki İslamiyet'te epey yaygındır. Bizim Tanrı'ya muhtaç olduğumuz ama Tanrı'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığı yani hiçbir niteliğe, hiçbir vasfa, hiçbir şeye hatta her şey Tanrı sayesinde ayaktadır. Tanrı düşündüğü, ilgilendiği, izin verdiği için en başında konuştuğumuz gibi her şey sapa sağlam kalmaktadır. Hani derler ya Tanrı istemese yaprak bile düşmez. İşte bu yani Tanrı düşünmeyi bıraktığı anda bir varlık ölüyor. Veya Tanrı izin verdiği düşündüğü için bir varlık doğuyor. Damarlarımızda kan ilerliyor veya kalbimiz atıyor zira Tanrı şu anda buna izin veriyor. Ama bu aynı zamanda ölen birinin artık Tanrı tarafından düşünülmediği veya doğan birinin daha önce Tanrı tarafından düşünülmüyorken doğumdan itibaren düşünüldüğü anlamına gelir. Yani Tanrı bir şey düşünmeyi bırakıp başka bir şey düşünmeye başlayabilir. Bu durumda Tanrı bir şey öğrenmiş olur mu? Veya Tanrı zaten her şeyi biliyorsa bu durumda aynı anda her şeyi düşünmüş olması gerekmez mi? O halde her şey zaten aynı anda hem yaratılmış hem de yok olmuş olmaz mıydı? Zaman dışından bakınca belki mümkündür ama şu halde bakınca hiç de öyle değil. Ayrıyeten bu Tanrı'yı her şeyin suçlusu yapar. Zira şu anda birisi eğer tecavüze uğruyorsa Tanrı onu öyle düşündüğü ve izin verdiği içindir. Şu anda birisi öldürülüyorsa eğer Tanrı ona izin verdiği veya o şekilde düşündüğü içindir. Ha Tanrı kendisi yapmıyor biz zaten yapacaktık bizi engellemiyor dersek de yani özgür irade ve kader problemine girersek bu durumda esasen yine işimize geldiği gibi davranmış oluruz. Zira eğer durum buysa bizim özgür iradeye sahip olduğumuzu düşünmemizi sağlayan şey de Tanrı'nın öyle düşünmesi olmaz mı? Belki de Tanrı bizi kukla gibi oynatıyor, ona tecavüz ettiriyor, bunu öldürtüyor ve bizim öyle düşündüğümüzü, bizim öyle istediğimizi düşünmemizi sağlıyor. Bir sürü ihtimal vardır ve hiçbirini tam anlamıyla ispatlamak mümkün değildir. Örneğin şu anda kuracağım cümleyi dahi ben kendim düşündüğümü, kendim kurduğumu sanıyor olsam da arka plandan Tanrı senaryoyu öyle yazıyor ve benim öyle inanmamı sağlıyor olabilir. Neyse... Sayfa 70'e kadar esasen anlattığım şeylerden bahsediyor ve kendiniz okusanız daha iyi olur hani her şeyi de ben anlatmayayım zaten daha özel değinmem gereken bir şey yok. Sayfa 74'te ise karttan bir alıntı yapıp her ne kadar mantığa ters olsa da Tanrı'nın mantığı da yarattığını ve mantığa uymak zorunda olmadığını aktarıyor. Yani Tanrı istediği takdirde mavi bir kırmızı da yaratabilir. Veya dörtgen bir daire de tasarlayabilir. Her ne kadar fizik kanunlarına, geometriye veya birçok şeye ters düşse de Tanrı istediği takdirde her türlü bunu yapar. Bu yüzden de eleştirmek veya mantığa uymuyor, fiziğe uymuyor demek yanlıştır. Ben direkt alıntıyı okuyayım. Tanrı'nın ezelden beri iki kere dördün sekiz olduğunun Doğru olmadığını nasıl meydana getirmiş olabileceğini araştırmak faydasızdır. Çünkü bunun tarafımızdan anlaşılamayacağını kabul ediyorum. Anlamadığımız ve anlama ihtiyacı da duymadığımız bir şeyden dolayı doğru bir şekilde anladığımız şeyden şüphe duymak irrasyonel olacaktır. Yani 2 kere 4 8'dir ama Tanrı istediği takdirde 9 da olabilir. Bunu sorgulamak anlamsızdır. Ve daha iyi anladığımız, bildiğimiz onca şey varken bir tek Tanrı'yı anlayamıyoruz, Tanrı kavramlara uymuyor diye hiçbir şeyi anlamadığımızı varsaymak yani aşırı skeptik olmak saçmadır. E iyi de Tanrı'yı anlayamıyoruz diye niye aşırı skeptik davranalım ki diye sorarsak zira eğer 2 kere 4-8 olmuyorsa ki bu zorunlu bir doğrudur ve Tanrı bunu değiştirebiliyorsa bu durumda zorunlu doğrular yoktur. Yani Tanrı ilk sebep olmalıdır, nedensiz olmalıdır, yaratılmamış olmalıdır gibi zorunlu doğrular da esasen yanlış olabilirler. Ve bu durumda hiçbir şeyin doğruluğundan emin olamayız. Zira Tanrı eğer bir kere hile yaptıysa bu durumda bir kere hile yapan bir daha yapar. Ve her zaman yapmadığını da bilmek mümkün değildir. O halde hiçbir şeye güven olmaz. Yani şu anda yaşadığımızı düşünmek... Adımızın şu anki adımız olduğunu veya şu anki yaşımızda olduğumuzu ya da güneşin ışık yaydığını, kapının kapandığını, açıldığını veya şu anda kameraya konuştuğumu düşünmem saçmadır. Hiçbir şeyden emin olamayacağım için yaşayamam. İşte Descartes bu problemi gördüğünden anlamadığımız ve anlama ihtiyacı da duymadığımız bir şeyden dolayı doğru bir şekilde anladığımız şeyden şüphe duymak irrasyonel olacaktır. Yani akıl dışı olacaktır diyor. Zira verdiği cevabın yetersiz olduğunu o da biliyor. Bu yüzden de bunun tarafımızdan anlaşılamayacağını kabul ediyorum. Şeklinde bir itiraf yapıyor. Aksi halde durum şöyle oluyor. Tanrı Diamond'ı yaratmıştır ama Diamond yaratılmamıştır. Bu saçmadır. Sayfa 83 ve 84'te Harry Frankfurt'tan şöyle bir alıntı yapmış. Şimdi bir şahsın anlayamadığı bir şeyin olduğu iddiası... Çoğu kez bütünüyle anlaşılabilirdir ve doğru olduğu hususunda oldukça iyi kanıt olabilir. Ancak hali hazırdaki iddia garip ve sorumludur. Sonsuz gücü olan bir tanrının var olduğu Descartes tarafından mantıksal olanın imkansız olanın imkanını gerektirecek biçimde varsayılmıştır. Fakat bunu gerektirmek zorundaysa bu durumda tanrının sonsuz bu yüzden de anlaşılmaz güce sahip olduğu iddiasının kendisi anlaşılmaz görünmektedir. Çünkü Descartes'in kullandığı şekliyle sonsuz güçlü bir varlık kavramına yani kendisi için mantıksal olarak imkansız olanın mümkün olduğu bir varlık kavramına tutarlı hiçbir anlam verilemez görünmektedir. Ve bu böyleyse o halde Tanrı'nın sonsuz güce sahip olduğunu bilmemiz ya da inanmamız hiç de mümkün değildir. Sonsuz gücü anlayamıyorsak aynı şekilde tanrının gücünün sonsuz olduğu önermesini de anlayamayız ve bu yüzden inanamayız veya bilemeyiz yani bence bu iyi bir kapanış zaten daha ne söylersek söyleyelim video esnasında anlattığım konuştuğum şeylere bir daha dönmek zorunda kalacağız ya da şu videomda anlatmıştım diye sizi başka bir videoma yönlendirmek zorunda kalacağım. Ben kitabı beğendim yani kitabı daha okumadan kitapta yazan şeylerle alakalı videolar çıkarmış olmam ve aynı sonuca ulaşmış olmam şaşırttı gerçekten biraz da gururlandım. Ben bu kitabı yaklaşık 7 ay önce falan okumuştum ve dediğim gibi videolar 2 yıl öncesine dayanıyor. Neyse bu türden başka kitaplar da gelecek yani inceleme, yorumlama, felsefe içerikleri devam edecek ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.